Bir izleyicimizin sorusu. E, Tabi il ve ilçe bir bölge belirtmişler ama ben belirtmek istemiyorum. E, bizim ilçemizde diyor, yöremizde kötü bir alışkanlık var. E, bazı insanlar kutsal değerlere e, ve haşa Allah'a sövme yoluna kadar gidiyorlar sinirlendikleri zaman. Bunların hükmü, durumu nedir? Evet, kişi ne dediğini bildiği halde Cenab-ı Hakk'a küfredecek Peygamber aleyhisselama yahut kutsal değerlere küfür edecek olursa, iman noktasında sıkıntı yaşar. Ne dediğini biliyor, Allahu Teala'nın varlığını biliyor ama sinirleniyor. Bu sinir kendisine böyle bir gayri ahlaki durum ortaya çıkarıyor, doğuruyorsa, bu kişi ahlaken kendisini olgunlaştırmalı, yani insan sinirlenebilir bir takım olaylar karşısında kızabilir ama kızmanın da şekli olmalıdır. Bu kızgınlık yahut bu olay karşısında kendinizi tutamamanız Cenab-ı Hakk'a küfretme yetkisini size vermez. Siz şuurunda olarak bunu yapıyorsanız iman noktasında mutlaka şehadet getirmeniz gerekir ki Hı hı. Müslümanlığınız devam etsin. Evet. Peki bu durumda ne olur? Nikah Hanefi mezhebine göre ve diğer mezheplere göre gider. Yani düşer. Boşama değil de nikah düşüyor. Ee, ne yapması gerekiyor? Hanefi mezhebine göre böyle bir şahsın nikahını tekrar yenilemesi, yani şehadet getirmesi ve yeniden bir nikah kıyılması icap eder. Şafii mezhebine göre böyle bir adam e, hanımının iddet süresi içinde yani e, üç defa adet görüp temizlenme dediğimiz zaman içerisinde şahadet getirir. E, İslam'ın esasları konusunda e, bir takım beyanlarda bulunur e, yahut namaz kılacak olursa tekrar nikah kıyılması gerekmez bu Hı. şekliyle hanımına dönmüş olur denmektedir. Demek ki bazı bölgelerde Allah'a küfretme, alışkanlığı olabilir e, yahut Peygamber Aleyhisselam'a hakaret gibi bir takım kötü alışkanlıklar olabilir. Bundan kesinlikle vazgeçmek icap eder. E, ne dediğinin şuurunda ve farkında olarak bunu yapan kişinin demek ki nikahı düşer. E, Hanefi mezhebine göre tekrar nikah kıyılması icap eder. Şafii mezhebi bunu iddet süresi zarfında dine döndüğü takdirde yeni bir nikaha gerek olmadan nikahlarının devam ettiği hükmünü vermiştir. Böyle bir içtiha söz konusudur. Evet.